allah Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, cihat yolunda sarf edecek. Sarf etmese namazı, orucu, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacak.